tarikat kelimesi aslında araba Arapçada taraka kelimesi tak tak kapıyı çalmak manasına gelir. yol anlamına da geliyor değil mi? İşte bak, ya, esas manası esas. kök manası yok. Yok hmm. şey kapıyı çalmak. Çalmak. Hmm. Biz ya tarikat denen yola taraka için giriyoruz. Hmm. Kapıyı çalmak için gidiyoruz. Tak tak tak çalacağız. Büyük kapıya gidiyoruz. Mevzi Fazıl Kısaüreğin anlattığı Şeyh Abdulhakim Marvasi ile olan şeyh Mürtlik olayını ve yaşadığı tecrübeyi anlatırken Büyük Kapı diye bir kitap yazmıştır. Abdulhakim Marvasi Hazretleri'nin kapısını çalmış. Ona taraka. Evet. Yani kapı çalmak anlamına geliyor. Tak tak tak tak. Çalacaksınız, kapı açılacak. Evet. İşte bu kelime ile ilgili hadis-i şerife Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadis şeriflerinde diyor ki Turkun ilallah Allah'a giden yollar Allah'a giden yollar Bi adedi enfâsil halâik Veyahut Bir başka ifade de Bi enfâsil halâik Allah'a giden yollar Mahlukatın alıp verdiği soluk, Soluklar sayısıncadır Çünkü Bak soluk nefes Dikkat edin nefes şu anlama geliyor diyor ki nefes soluk alıyorsunuz hu, hu, hu nefes veriyorsunuz ve hatta nefes özür dilerim soluk alıyorsunuz Hay hay yani Allah'a bir soluk alıyorsunuz Hay ismiyle Allah' zir ediyorsunuz soluk veriyorsunuz hu, hu ismi ...hu huzamiri evet, Allahü Teala'yı anıyorsunuz... yani nefeslerin sayısı kadarıyla Cenabı Allah'a giden yol var. Hay dirilik çokluk kesret kapısı. Hu yokluk ölüm kapısı. Hay dirilik, hu ölüm. İkisi arasında bir insan. Evet. İşte bu hay hu ile yaşamaya devam ediyoruz. Ölüm kalım, <gülüyor> soluk alıyoruz, soluk veriyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz durumlar nasıl? İşte tısavvıhtan dilimize geçmiş atasözleri diye Abdülbaki Gölpınarlı'nın yazmış olduğu kitapta ve bu deyimi ben de e, kendi fakir kendim yazmış olduğum tasavvuf sözünü aldım. Hayhu. şey i̇şte, hayhu içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Yani. Hay. Hı, soluk aldık. Hay. Soluk verdik. Hı, i̇nsan soluk veriyor ölüyor. Hı,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 Hakikaten dönmüyoruz yani. يَنْتَقِيلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى Bir ülkeden... Başka bir evden başka bir eve... Bir ülkeden başka bir ülkeye taşınıyoruz. Yani ölüm yok. Dört üç boyutlu bir dünya... Deterministik bir dünya... Dördüncü boyuttan... Bilmediğimiz bir boyuttan yeni bir aleme geçiş yapıyoruz. Orada...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 Bu şekilde varlıkların nefesi anlamı Arapçada mesela teneffese kelimesi Hah! soluk almak demek. Ve subhu iza teneffes ve subhu iza tene iza nefese demiyor. Nefese soluk almak, soluk vermek. Teneffese soluk almak hem de derin soluk soluk almak. Sabah soluk alıştır. Haydır sabah. Evet. Nefes veriş ne zaman? Güneş batarken, huu, ölüyoruz güneş batarken, sabahı hay olan hay soluk aldık, akşamı da huu, ölüyoruz. Sabah yeni bir kıyametin kopuşunun ardından, yeni bir sura üfürülüş, mezardan yeni bir çıkış, yeni bir hay, yeni bir sabah ve subhi sabaha emin ederim. İza nefese soluk Derin soluk aldığı zaman Subuh kelimesi Sabih kelimesi güzel yüzlü Güzel özlü Güzel kalpli yakışıklı Tatlı yüzlü insanlara sabi ulvecih denilir evet. O şekilde Eski Çin Japon yogalarında Soluk alıp e, Bu Bir zar var göğüsle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 Hu hayatımız hayla huyla geçiyor diyor. Yani haydan gelen hu'ya gidiyor. O, ayrı bir, o şey. ayrı bir şey değil mi? O da biz o da hay var. olan Allah'tan, Allah'tan geldik, dir bu dünyada dirilik kazandık hay olduk. Evet. Sonunda yine hu'ya gidiyoruz. Hı. Hayla geldik Hı. dirilikle bu dünyaya geldik, hu ölümüyle oraya dönüyoruz. Hı. Ya onun için ha dirilik ile hu ölümü ifade eden bir o kaybı ifade eden hüve yani ikisi iki zıtlık her insanda her soluk alışverişte var mı? Var. Hı, hı, her hı. soluk alışverişte soluk alıyorsun, diriliyorsun, güzelleşiyorsun soluk veriyorsun yüzün ölü gibi oluyor sararıyorsun. Hı. Ve hedef huda yaşamaktır. Kalbin noktayı süvedasında yaşamaktır.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 Tarikata intisap konusundaki gaye nedir? Yani biz tarikata girmesek Allah'ın emirlerinden, emirlerini yapışmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak gerçekleştiremez miyiz? Gerçekleşiriz. Kaçınmak için ilerler tarikata girmeye gerek var mı? Yok. Yani durum buyken tarikata ne gerek var?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 ...apaçık bir düşmanınızdır. Adı vünmübindir. Ben size böyle demedim mi? Eser-i Hazretleri bu ayet-i anlatıyor. Yani şeytana tapmayın, sizin apaçık bir düşmanınızdır. Eser-i Hazretleri bunu anlatırken, Ey insanoğulları! Akli deliller, nakli deliller ile size emretmedin mi? Şeytana ibadet yani emirlerine itaat etmeyiniz. Demek ki şeytan kuvveti müdafaadan aciz bulunan birün münne karşı sıfatı amiriyeti takınmak ve ilkay mefasit ile itaati mevladan alıkoymak hususlarını ...kendisi için mühim bir vazife seçmiştir. Yani şeytanın birinci vazifesi... ...insanı Allah'a giden yoldan alıkoymaktır. Yani kıyamet, Şeytan, kıyamete kadar mühlet, verilmiş mühlet yani. verilmiştir. Mühlet evet. verilmiştir. İnneke minel Sana mühlet verildi. İnneke evet. minel Ya Tabi munzariyin derken... ...mühlet veril derken... ...dikkat edin. Nazara kelimesi... ...durup düşünmek... ...manasına giriyor. Durup da düşünmek. Evet. Yani...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 Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Doğunca hmm. Çünkü bütün insanları Kurtaracak insanları cennete sokacak Dolayısıyla cehenneme daha az insan gidecek Benim faaliyetlerime Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Engel olacak hmm. Ona üzüldüm ve çok ağladım Hz. Muhammed'in doğuşuna Allahümme salli ala Muhammed Ona ağladım ben diyor Üçüncü olarak da diyor Bismillahirrahmanirrahim <Gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alaminer rahmanir rahim maliki yevmi dunya ke ne abdu ve ke ne insan ihdinas sıratal müstakim sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallinena bu indi diyor kuran Fatih. besmele ile beraber fatiha indi besmele ile beraber inen fatiha yağladım çünkü daha önce surelerin başına besmele gelmiyormuş bu olaydan sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem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 bunu kendisine, insanlara sapıttırmaya, kendisine görev bilmiş ve tesirini bile Allah'tan kulları uzaklaştırmanın tesirini bile görmüştür. Binaenaleyh, yani şeytan tesir eder, kulları Allah'tan uzaklaştırır. Bu nedenle sadıklarla beraber olun. Tövbe Suresi 119. Ayet-i Kerimesi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 Siz tarikata girdiniz, o tarikata girdiniz, tarikat, nakşibendilik tarikatına girdiniz mesela. O, kim var orada? İşte Abdülhalik Gojdevani var. Evet. Hacı Arif Rivgiri, Mahmud İncil var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri var. Eba Yezir Tayfur el-Bestami var. Evet. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh var. İmam Rabbani var. Mevlana Halid-i Bağdadi var. Kaddesallaha esrarahum. Yani tarikata girmek bunları sevmek demek. Hayır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 Ölürken onlar, o biz çok sevdiğim hmm. mübarek zatlar yanımda. Böyle hayal ediyoruz, ölüm rabıtasında. Kabre giriyorum, yanımda. Allah'ın üzerine çıkıyorum, hesap veriyorum, yine yanımda. Sırat köprüsünden geçiyorum, yine yanımda. İnşallah cennete gireceğim, yine yanımda. Her yerde yanımda. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hem bu dünyada Kimse faydası var, var ahirette de faydası var. yani. İnşallah. İnşallah. Allah. Bu şekilde bu gibi girdi tarikatın büyüklerinin koruması altına girer. Esad-ı Elbazilerin bu düşüncesini daha iyi açmak ve açıklamak üzere insanların göğüslerine durmadan vesvesi veren hannahsadlı bir şeytan var. Onun şerrinden insanların Rabbına, insanların Melikine, taptığı ilaha sığınırım ayet-i kerimesini açıklayarak şu tefsiri yapar. Burada Cenab-ı Allah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 Şeytan sizden uzak kalır. Yani Esad Erbi Hazretleri e, tarikatı bir vakıa olarak ele almaktadır. Ee, kıymetli hocam, Esad Efendi Hazretleri, e, Şeyhi Tahal Hariri Hazretlerini e, anlatıyor. Yani Şeyhi Tahal Hariri ile alakalı bazı hatıralarından bahsediyor. E, dilerseniz e, programımız bölümünde bu e,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 İki tane mübarek sat, tal hakkari hazretlerim bari kuddezesur ruh hazretleri ve ondan sonra gelen tal hariri hazretleri ikisi bir türbede, orada nehir köyünde, kasabasında metun durlar. Elan ziyarettir. Halidiyenin Halideyenin nehri kolu diye de o yüzden herhalde dedim. nehri. Her öyle bir e, koldan, var. Kol, koldan evet. bahsediliyor. Evet. Diyor ki Şeyh, benim şeyhim Tahal Hariri Hazretleri bir keresinde Kuzey Irak bölgesinde işte Musul, Erbil buralarda yolculuk yapıyordu. Ola giderken bir derviş gördü. Yeni derviş daha yeni yeni olgunlaşıyor. Hasbelkader onunla yol arkadaşlığı yaptı. Evet hocam. Yolda sohbet sırasında Tahal Hariri Hazretleri... O genç dervişe sordu, evladım, siz hangi makamdasınız? Genç derviş cevap verir, nefsin mutmayın ne makamındayım efendim. Tabi nefsi mutmayın ne olunca, bir kimsenin artık Allah korkusundan dolayı korkunun altında ezilmemesi, korkunun üzerine çıkması, korkuyu ezmesi lazım. Hmm. Nefsin mutmayın ne makam bu?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 tek kişilik bir sal bulmuşlar karşıya geçmek üzere ama bir kişi girebiliyor bir kişi binebiliyor. binebiliyor. Hmm. Tal Hariri evladım sen sala bin önden git. Siz gittikten sonra tekrar biz sizin peşinizden geliriz diyor. Hmm. O gençler hiç eyvallah diyerek sala atlıyor. Başlamış kürek çekmeye. Sal tam böyle nehrin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 Talarili Hazretleri o sala binmiş. Onda tevekkül duygusu, Allah'a dayanma duygusu tam ve sükunet tam. Hiçbir bağırma, çağırma, feryat yok. Yavaş yavaş küreye çeke geçe, geçe, sükunetle karşıya geçmiş, karaya çıkmış. Demiş ki Talarili Hazretleri o delikanlıya. Evladım bana dedin ki sen, ben nefsi mutmainle diyeyim demiş. Öyle demiştim. Evet. Ama bak zorda kalınca, darda kalınca, karanlıkta kalınca niye feriade fügönlütün? Derviş utanır, başını öne yer ve cevap veremez. Çünkü sumutmayın mı da şey yoktur. Feryat, efemsem sabırsızlık, şikayetlenmek, ağlamak, korkmak yoktur. Çünkü bu insanlar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 Yani nefs unutmayın ne makamındayım demek bir iddia mı iddia o, oluyor iddia olmuş oluyor o iddia da yani Öyle bir başına imtihan getirmiş o da kolay bir olay değil evet hocam yani. teşekkür -te ederiz hocam bir de merakıpta geçen bu e, çubuklu Hüseyin Efendi'nin anlattığı bu dergaha Ramazan imamı e, ile alakalı e, bir hatıra var evet e, bundan da kısaca bahsedebilir misiniz evet bu bir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 Evet. Eskiden imamlar Ramazan'da bir camiye imam olarak dururlar. O cemaatin verdikleri para ile ailelerini geçindirirlermiş. Buna cerre çıkmak diye tabir edilir. Eski e, ifadesi bu. Ne, medrese talebeleri çıkarlar. Evet. Anadolu'ya gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Cerre gidiyoruz. Para toplamaya ne yapacak? Koran okuyacak, cami süpürecek, vaaz verecek, namaz kıttıracak, hatim yapacak, dua edecek, mevlüt okuyacak. Bir ay cemaate kendi imamının dışında böyle katkı e, ilave bir turbo güç olarak heyecanlı dakikalar, heyecanlı Ramazanlar yaşatacak hocalar devreye girilmiş. İşte bu hocalara Osmanlı toplumu eskiden beri alışık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 İstanbul'da Süleymaniye Medresesinde okuyan Beş arkadaş Anadolu'ya cirre gitmiş İzmit yakınlarında bir köye gelmişler Evet Ve o köyde Sormuş evin sahibi Onlara misafir ediyor Yemek yediriyor Hoca efendiler nereye Ada pazarına Hende'ye gidiyoruz Ve orada beş tane cami ayarladık Orada imamlık yapacağız Ramazan aylarında Oradan elde ettiğimiz kazançla da medreseyi yani ilahiyat fakültesini okumaya gayret edeceğiz. Para kazanmaya gidiyoruz. Halime ya. Yani. E, ve bugünkü manada nosyon olarak ilahiyat fakültesi talebesi ama talebelerden beş tanesi, dört tanesi ilahiyat fakültesi dördüncü sınıfta, son sınıfta bir tanesi de yeni talebe birinci sınıfta. Hı, yeni baş. O dört tanesi ilahiyat fakültesinin son sınıfında olduğu için Arapçalara kuvvetli. Evet. O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 Yalnız o yeni talebe ilat fakültesi medrese birinci sınıf talebesi bakıyor ki bazen deri şeylerin e, mollaların bu e, ilat fakültesi dördüncü sınıf medresenin son sınıf talebelerin kaşığına arada bir üzüm tanesi geliyor gelince şöyle söylüyorlar vecetti diyorlar içiyorlar <gülüyor> eğer ...su geliyorsa bir şey demiyorlar ama o bir şey geldiyse vücüttü deyip geçiyorlar. Vücüttün manası da Arapçada buldum buldum diyor. dediği gibi evreka evreka evreka diye hamamdan fırlamış. Buldum buldum diyor. He. Yunancası da evreka. Yemek bu şekilde çorba falan işte hoşaf yenilirken ekmek şey üzüm tanelere geldikçe vücüttü vücüttü. En sonunda bizim bu küçük mollaya da bir tane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 İstanbul'a varınca Ramazan imamına ihtiyaç var mı diye sağa sola soruşturdum. İmamlık yapmak üzere Anadolu'dan geldiğimi söyledim. Hafız olduğunu bildirdim. Bana dediler ki Esad Eribli Hazretleri'nin Kelami Dergahı var. Oraya git dediler. Hemen Esad Eribli Hazretleri'nin Kelami Dergahı'na gittim. Beni görüştürdüler. Tebessüm eden bir yüz ile güleç bir yüzle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 sen Galata Köprüsünde yürü, o seni bulur dedi. Yine de ilgileniyor yani evet. Gö göndermiyor, boş boş göndermiyor. Yani önünü açıyor. Önünü açıyor evet. Neyse, ertesi gün öğle namazını kıldıktan sonra esadır bazıların dediği gibi Galata Köprüsünün üzerine gidiyor, orada beklemeye başlıyor. Çok geçmeden Sam Efendi geliyor, onu buluyor ve Sam Efendi geldi beni buldu diyor. Ben tanımıyorum, o beni tanıdı.'' diyor. Hmm.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 Zikirde böyle biraz yüksekse... ...seki yüksek bir yer vardı... ...orada ufak boylu aksakallı bir deriş vardı... ...sık sık Allah Allah Allah diyor... ...hökülüyor yerinden fırlıyor... ...ve öylesine ki... ...yarım metre yükseklikte... ...üzerim düşecek diye de korkuyorum... ...bir yandan zikir çekiyorum... ...bir yandan da zikir çekerken... ...acaba üzerime düşecek mi diye... ...baya endişelere kapılıyorum... Diye. Evet. Zikir bitti, elhamle üzerime düşmede uğrattırdım diyor. <Gülüyor> Ertesi gün dergahdan helalleşerek ayrıldım. Bu oraydan sonra yedi gün, 7 yıl geçti. Yedi yıl sonra İstanbul'a başka bir iş için gittiğimde yine Kelami dergahanına gittim ve Esad Erbil Hazretleri ile görüştüm. <Gülüyor> Beni gülerek ve büyük bir samimiyetle hoş geldiniz diyerek karşıladı.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 Ben anlatmadan, hiçbir şey izah etmeden yedi sene sonra yaşadığım iç psikolojik hali karşı karşıya geldiğin zaman Esad-ı hmm. evliyalık teferrüsü, evliyalık ile anladı diyor. Hayretler içerisinde kaldım diyor. Ve aradan yedi sene geçmiş olmasına rağmen. Ben şimdi yaşım şurada elli, işte altmış beş. Yani bir saat önce niye yedim acaba onu unutuyorum Estağfurullah. ben. Estağfurullah. Es Esad Erbil Hazretleri 80 yaşında kafası son derece dinamik. dinamik evet. ee, nöron sistemi beyninde çok iyi çalışıyor. Hafızası kuvvetli. Mübarek. Büyük bir zat. Yani o uzun Esad Erbil Hazretleri yaşadığım, zikir sırasında yaşadığım o endişeyi bilmesi, benim iç halime vakıf olması...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 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz İttekû firâsetel mü'mini fe innehû yönzuru binûrillah İnanan bir kulun firasetinden, sezişinden, sezgisinden sakının, Sakın. korkun. Çünkü o takva ehli dini bütün hassasiyetiyle yaşayan insanlar baktıkları zaman Allah'ın bakışıyla bakarlar. Esad Erbile Hazretleri'nin de bu vardı. Bu yüzden Esad Erbile Hazretleri'nin buna benzer gerçekten çok mühim ve dikkati değer pek çok olayları ve hatıralar var. Şüphesiz Allah'ın büyük bir kulu olan Esad Erbile Hazretleri, Peygamberimizin yaşadığı bir hayatı yaşamak için,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 Bu dünya mecazi bir dünya. Mecazi dünya neydi? Mecazi dünya. Hakiki reel dünya değil. Evet. Geçici dünya. Hakiki olmayan mecazi olan yerler rüyadan ibarettir. Dünyayı mecaz görmeyip de hakikat görenler için buraya yaşıyoruz. Burası hakiki bir dünya. Hayır, hakiki dünya ahirette. Bura hmm. mecazi bir dünya.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 Bir sonraki programda tekrar buluşmak umuduyla efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.